Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Nebe suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır, ileride bilecekler Yine hayır, ileride bilecekler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 Cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli, güçlü,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 Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün kimse kimseye hiçbir fayda sağlamayacaktır. O gün buyruk yalnız Allah'ındır. Mutaffifin Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.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 Vadedilmiş güne, kıyamete andolsun, şahitlik edene ve şahitlik edilene andolsun ki, müminleri yakmak için hendek kazıp, içinde alevli ateş yakanlar lanetlenmiştir. O vakit ateşin etrafında oturmuş, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Onlar müminlere ancak göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait olan mutlak güç sahibi,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 oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır hayır o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir kur'andır o korunmuş bir levhada levhi mahfuzdadır tarık suresi rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla göğe ve tarka andolsun Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin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 Şehirler içinde benzeri kurulmamış olan sütunlarla dolu İrem'e, Vadide kayaları oyan Salih'in kavmi Semû'da, Kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin. Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz,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 Onu bürüdüğünde geceye andolsun, göğe ve onu bina edene andolsun, yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir.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 Ancak yalanlayıp yüz çeviren en bedbaht kimse girer. Temizlemek için malını hayra veren en mutteki, Allah'a karşı gelmekten en çok sakınan kimse, o ateşten uzak tutulacaktır. O, hiç kimseye karşılık bekleyerek iyilik yapmaz. Yaptığı iyiliği ancak Yüce Rabbinin rızasını istediği için yapar. Elbette kendisi de hoşnut olacaktır.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 Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.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 Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yürekleri hoplatan büyük felaket Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket? Yürekleri hoplatan büyük felaketin ne olduğunu sen ne bileceksin? O gün insanlar her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır. Dağlarda atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit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 Çoklukla övünmek sizi kabirlere varıncaya, ölünceye kadar oyaladı. Hayır, ilerde bileceksiniz. Hayır, hayır, ilerde bileceksiniz. Hayır, kesin olarak bir bilseniz, andolsun o cehennemi muhakkak göreceksiniz. Yine andolsun onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz sonra o gün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz asr suresi rahman ve rahim olan allah'ın adıyla andolsun zamana ki insan gerçekten ziyan içindedir ancak iman edip de salih ameller işleyenler birbirlerine hakkı tavsiye edenler birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Onlar ziyanda değillerdir. Hümeze Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden her kişinin vay haline. O, malının kendisini ebedileştirdiğini sanır.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 Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureş'te kendilerini besleyip açtıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Maun Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla